Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Açık Radyo 94.9'da Kamsula Güreş adlı programımız başlamıştır. Efendim serin soğuk ayaz kelimeleriyle birlikte devam ediyoruz. Evet. Ee, geçen hafta Yayın ilk programımız yaptık. Programı. Yayın dönemimizin son programı. son programı. Bu 29 Ekim programı bu arada. Evet. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, olsun. Efendim diyerek e, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Instagramımız var. Efendime söyleyeyim. Twitter'ımız var aktif olarak kullanıyoruz. Gmail adresimiz var değil mi Didemciğim? Hepsi var evet. Var oldu var Allah'a şükür hepsi var. TDK'ye devam. TDK'ye başlıyoruz daha doğrusu. Evet. Geçen program e, mevsimin e, çağrıştırdığı bu sözcüklerin çağrışımları üzerinde uzun uzun konuştuk. Pek çok sözcüğe vardık. E, etimolojisini biraz inceledik. İrdeledik şimdi, şimdi Türk de Türk anlama Türk bakacağız. Türk Dil Kurumu ayaz işte birinci anlamı duru sakin havada çıkan kuru soğukmuş. Ayaz kesmek diye bir tabir var. Uzun süre soğukta kalıp üşümek. Hmm. Hmm. Bir de Ayaz Paşa kol geziyor var. Şako yollu söylenirmiş Ay, efendim. Evet. Dışarıda çok soğuk olduğunu belirtir. Evet zorlu. Demiş. Ayaz vurmak diye bir şey var. Donmak. Hani özellikle sebze meyve için kullanılıyor. E, heder oluyorlar. Anladığım kadarıyla. Evet. E, ayazda kalmak diye bir şey var yine argoda. İşte boş yere beklemek. Eline bir şey geçmemek. Hımm. Yeni bir tabir var. Ayazlık diye bir şey var. ...bunu ilk defa duydum. Evlerde serinlemek için kullanılan öne açık yer, tahta boş balkon, taranca. Hmm, ben de inmiş duymadım. Efendim, ayazlık. Ee, serin ise e, az soğuk, ılık ile soğuk arası. Dediğim gibi geçen hafta bunların arasında bir kademe var. Evet. Bu kademenin artarak. orta kısmı olan serin. Serin. Evet. Soğuk iki, ayaz. Evet. evet i̇ki e, e, hoşa giden hafif bir soğukluk veren şey. Oh, su olabilir, bir yani su, olabilir. Efendim, su olabilir Güzel bir limonat olur. Ağustos'ta böyle bir rüzgar esip oh, serinlemek olabiliyor evet. Serin kanlı var i̇şte Kolayca öfke ve telaşa kapılmayan soğuk kanlı anlamında Serin evet. kanlı güzel bir tabir bence Soğuk ise ısı düşük olan sıcak karşıtı Hepimizin bildiği gibi Mecazen ise duygudan sevgiden yoksun olan Efendim evet. soğuk Aynı zamanda sevimsiz veya yersiz Ne soğuk olan. insan evet. çok, Bana çok soğuk evet. davrandı Evet ben de böyle ee, şey soğuk... basit cümle örnekleri. <gülüyor> e, yine mecazen cinsel istek duymayan özellikle kadınlar için hani soğuk ha, evet. tabii kadın kullanılar. düşmanı sözlükte öyle çok dokundurmuşlar efendim? hanımlara. Soğuk algınlığı var bildiğimiz hepimizin nezle işte nezle anjin bronşit gibi üşüttü beden gelen rahatsızlık demişler. Evet. Soğuk büfe var. Aa, evet. E, bazı toplantılarda işte ayakta yenilmek için soğuk yiyecek ve içeceklerle hani hazırlanmış olan masaya denir efendim. Soğuk damga falan? var. Hmm. İşte bu mürekkep kullanmadan baskı ile yapılan kabartma damga imiş hepimizin bildiği üzere Kimliklerde falan çok oluyor ee, Çok klişe bir tabir ama soğuk tuş etkisi yapmak var değil mi böyle olumsuz bir tepki yaratmak anlamında Doğru Soğuk hava deposu var Şok yani Evet çok. soğuk hı hı. ısırması var bu ilginç ee, soğuğun etkisiyle parmaklarda kulak kenarlarında oluşan kırmızı kaşındırıcı şişe soğuk ısırması hmm. denilmiş efendim Öyle TDK'de bunlar var Hemen o zaman deyim atasözü gireyim mi? Olur ben. olur güzel olur. ...Efendim Ömer Asım Aksoy'un deyimler atasözleri... ...sözlüğünde... E, ...birkaç şey seçmiştim... bazılarını Kerem arkadaşım söyledi... ...onları <gülüyor> atlıyorum... ...söyleyemedim diye e, üzülme... ...o üzülmeyeceğim... Baş, ...başka pek ben çok şey var... <gülüyor> ...seversin beni... Hadi. ...çok... ...efendim Ayaz oldu, Bulut oldu... ...geçen günler Umut oldu diye bir... E, hmm. ...şey var... E, ...ifade... E, ...geçmişte iyi kötü günler oldu... ...şimdi hepsini unuttuk anlamına geliyor... Hmm. E, da, ...tabi burada Ayaz'ın gene... Olumsuz e, anlamı ağır basıyor. E, sonra e, soğukla ilgili şöyle bir alıntı var. E, kırk kat keçe e, ben ondan geçe diye bir e, ifade var. E, şöyle de devam ediyor. Bir kat deri ben ondan geri. Şimdi bunu soğuk söylemiş. Yani hmm. kırk kat keçe olunca e, kat, kat kat giyinsen de soğuk ben ondan içeri geçerim üşütürüm seni gene diyor. Hmm. Ama bir kat deri ben ondan geri. Bana kalırsa bu sırf uyaklı olsun diye böyle söylenmiş. Çünkü hmm. bilmiyorum sen katılıyor musun? Yani kat kat giyinince mi insan üşümez yoksa deri mi? Yani deri de pek sıcak tutan bir şey değil insana. Ne derisi acaba bir de bilemedim ya, ben. Hiç fark etmez Doğru ki. Doğru aslında yani. evet. ...hani kürk olmadığı sürece ki Kürkiye'de karşıyız diye buradan evet. mesaj verelim. Yani kat kat giymenin hatta e, çoklu cam sistemleri böyle yapılıyor. Yani daha Doğru çok... diyorsun, evet katılıyorum. Evet. Uyaklı olmak için. Evet, bir uyak Haklısın. aşkı var yani evet. eski insanlarda, <Gülüyor> yenilerde de var biraz eski insanlardaki uyak aşkını irdelemek üzere Ya <gülüyor> konuşalım. Konuşalım evet öyle çok var. O sadece uyağı şiir zannetme hali falan e, diyerek soğuktan uzaklaşmayalım. Efendim Oxford sözlüğüne geçiyoruz anlamlarda ilerlerken. Hı hı. Şimdi serini karşılayan cool sözcüğü var. Özellikle ikinci anlamlardan e, ilginç şeylerden gidiyoruz. Sakin anlamına geliyor. Hatta ilk programımızda geçen hafta değinmiştik. Olumlu da bir manası var böyle soğukkan cazip bir halde havalı karizmatik, etkileyici karizmatik evet vs. öte yandan cool arkadaşça olmayan tavır için ilgili ya da hevesli olmamak için de kullanılıyor İngilizce'de. yani böyle bir şeyin kabul edilebilir ve sorunsuz olması da cool yani that's cool dediğin zaman bir şeye hmm. tamam problem yok ...anlamında... ...kullanılıyor... ...deyim olarak şu ilgi çekici... ...cool as a cucumber diye bir... ...ifade var aslında bir... ...salatalık kadar serin... ...manasında hani birebir açacak olursak... ...çok sakin ve kontrollü olan... ...insanlara söylenen bir şey... Ya, ...çok ilginçmiş... ...evet kolda gelince gene ikincil anlamlardan ilerliyoruz. Ee, mesela oyunlarda falan e, bulması kolay olmayan e, böyle bulmaya ve doğruya doğru yaklaşıldığı zaman söylenen bir şey olarak da çıkıyor. Hani bizde vardır ya sıcak soğuk diye bir şey bulma mesela ebet dışarı çıkar, bir şey bulacaktır içeriye alırlar sonra. Doğru olana yaklaştığı zaman sıcak sıcak denir. He, Uzaklaştığında öyle bir oyun var, Evet doğru. bu İngilizceden geliyormuş belli hmm. ki. Cold fish, e, soğuk yaratılışlı insana. Yani senin geçen program dediğin soğuk nevalelere cold fish deniyormuş. Böyle parmağını do bana dolu uzatma sanki böyle cold fishim gibi. Sen asla. <gülüyor> mümkün değil. Yani biraz tanıyan dinleyicilerimiz de bunu çok iyi bileceklerdir. E, cold shoulder, shoulder omuz e, malum, e, soğuk davranış ve umursamazlık manasına geliyor. Hmm. E, cold feet, çekinmek, kararsızlık göstermek, gözü yememek anlamına geliyor. Yani bu Hani adım atarken bir soğuk duruş geride hmm. kalma gibi bir manayla çağrışıyor olsa gerek ve ayazı karşılayan Frost da İngilizce'de daha çok buz tutmak, buzlanmak, donmakla bağlantılı bir sözcük no olarak. Ha, no frost, buz no olapları var. Frost. Efendim. Efendim evet. Gene mi bende? Evet. Sen de acayip. Acayip. acayip sözcük var sende. Efendim, Zeki tezin acayip sözcüğünde. E, <gülüyor> Sen de geçen program bahsetmiştin, ayaz burada sonu sl hı hı. sanskritçe metal ve demir anlamına geliyormuş. Allah. Bu soğuk oluşlu paralel bir hmm. şey aslında, metal de hep soğuktur. Doğru, doğru yani Isıtılmadığı sürece. Sanskritçe. Evet, hmm. Kemal Ateş'in saklı sözlüğünde de ayazmak var, havanın ayaza çekmesi, kaman ağzında. Olan bir sözcükmüş Soğuklatmak var Üşüyüp hasta olmak Soğuk algınlığı geçirmek hmm. Ve soğuk kuyuda Bu çok ilginç hani Tahmin et desem Etemezsin De, <gülüyor> çünkü lastik ayakkabı demekmiş Neymiş efendim, La, efendim Soğuk kuyu Derleme sözünden alınmış Herhalde kışın e, giymek zorunda iseler eğer kişiler Yoksulluktan dolayı Asla da ısınmaz ya o lastik ayakkabı hmm. kışın sanki ondan gibi geldi. Enteresan. Evet, soğukuyor. Saklı sözlük var sende. Saklı sözlük var. Ee, saklı sözlüğü... söyledim işte bu. Hayır, pardon, doğru söylüyorsun. Bitmedi mi hala? Şey, <gülüyor> saklı sözlüğü söyledim. Şey var. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğü Abi ama ben o, o senin argoya Argo gideyim evet, ben. Saklı bitti. Argo sözlüğünde ne var? İşte ayaz var. Parası suyu anlamı şey. Evet. Ayaza diye bir şey var, Somurtkan Soğuk, kimse hatta İstanbul'da bir semtten de adı Doğru. geliyor Ayaza biliyorsun. Bayağı da esen bir yerdir orası. Öyle mi? Evet. Ben bilmiyorum. Aşk esmesmediğin efendim. Ayaz Paşa var. Ayaz evet. Ee, evet. Serin gelmek diye bir şey var. Bu, bu ilginç bir de i̇şte Barbut oyununda rakibin iyi zar atmasını engelleyeceğine inanılan değiş. Ha, hmm. serin gel. Yine evet, durduruyor yine şeyi. Evet. Rakip oyuncunun çok yüksek, aşırı miktarda para sürmesini engellemek için de kullanılır. Serin gel. Şey evet soğutmak diye bir şey var. Bu uyuşturucu içeren sigaranın ateşinin küçülmesini beklemek. Peki. Demiş. Bir de ne var? Şey Argo, Argo devam ediyor değil Argo mi? Argo devam ediyor. Soğutmak açılımı anlamında işte cinsel işte betegirme ile birlikte bir cinsel doyum sağlama hikayesi var. Argo sözünde. Bunlar var. Ee, Sen de Aktophan Özkan'ın reçetesi var. sözü vardı. Evet, e, Özkan'ın e, Türkiye Cumhuriyeti sokaktaki insanın sözlüğü... E, soğuk sunun bir karşılığı var onda tek başına soğuk sözcüğünün değil ama e, işçi sınıfını formda tutmak üzere ya işveren tarafından bardak içinde toplu sözleşme masasına ya da güvenlik kuvvetleri tarafından hortum içinde tazdikli olarak miting alanına servis edilen milli içeceğimiz. Hmm. Evet. Ya bu Aktağın Özkan'ın sözlüğü çok iyi bir sözlük. Ee, Yayın evini hatırlıyor musun? Daha çok notos. Notos mu? Daha çok tutup daha çok basılmasını beklerdim. O kadar da reklamını yapıyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> görmüyorum. Yani belki bir etkisi zaten. olur efendim ne diyelim. Efendim e, Üstad flober'in yerleşik düşünceler sözlüğünde de soğuk şöyle tanımlanmış. Sağlığa sıcaktan daha yararlıdır diye hmm. bir geyik varmış belli ki. Evet ben de katılıyorum Katılmakla birlikte bir şarkı arası verelim. Verelim buyurun. Stewart'dan ve Dave Nahmanov'dan geliyor. Ee, bunun hikayesini anlatacaksın. Çıkışta The Coldest Winter in Memory. Evet. Evet. Last winter in memory was 1709. The seafront, south coast of France, all along the Neptune line, by the last town of Dunwich, the shore was washed away. They say you hear the church bell still as they toll beneath the waves. All you earthly princes whatsoever you may be From the sun king In the court of France To the tsar in Muscovy, Take heed of Charles of Sweden The lion of the north On the cracked earth of summer With his army He goes forth I was there amongst that number I heard the trumpet strain. I saw the host of banners spread across the Polish plain And those that sat against us they soon were swept away They may have the numbers but Charles shall have the day Angels, wherever you may be Reach down and keep my soul for me We cut our way through forests We crossed on frozen streams They fell away before us Like a mama in a dream They bundled the land around us While snow was closing in the hands of winter took us As we fight against the ends Through all the courts of Europe There's a rumor from the east The kings have come to battle And it's Charles' known defeat They'll shake their heads in wonder At how this came to be But it's knights without a shelter That have made 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor. Serin, Soğuk, Ayaz Sözcükleri Son bölümdeyiz. Son Bu yayın bölüm. Döneminde. Evet. Son programımız ve e, şarkıdan sonraki de son bölümümüz. Efendim gene e, kolektif yayınla karşı Şarkı karşıyayız. Şarkının hikayesini Aa, Oradan efendim, ama oradan, oradan geçeceğim. Tamam, Tabii pardon. hikaye orada beyefendi ee, için. Üzülüyorum efendim. Ne demek? Olsun giriniz. Benim de hep yaptığım bir şey. Efendim Ronald Görst'ün e, Meltem Karayi'si ...Eloğlu'nun çevirdiği ''Hava Nasıl Tarih Yazar'' kitabı kolektiften basılmış... Antik çağdan günümüze iklim değişiklikleri ve felaketler alt başlığını e, taşıyor. Hı hı. Kitapta e, gerek sıcağın, gerek soğuğun, gerek yağmurun e, yarattığı ve tarihi değiştiren bir takım olaylardan bahsediliyor. Hepsinden bahsedemeyeceğiz tabii ama e, Twitter serfamızdan... Hatta tweet 60, Buket Hanım, Buket Uzuner sevgili dinleyicimiz. O da evet, iklim eski bahsedelim. sevgili konuğumuz. <gülüyor> İşte ancak bu kadar değnebildik diyelim. <gülüyor> Buyurunuz devam edin efendim. Edelim efendim. Ee, şimdi hafızalardaki en soğuk kış diye bir bölüm var kitapta... Ocak 1709'dan bahsediyoruz. Ee, Avrupa'da öyle bir soğuk olmuş ki hmm. e, yani insanların e, başka ülkelere göç etmesine, e, tabii pek çok insanın ölmesine neden olan bir soğuk. Az evvel çaldığımız e, Old Stewart'ın parçası da... E, Old Stewart ve Nahmanino. Evet, hı hı. E, burada sif adına adını e, almış bölüm. E, bu hafızalardaki en soğuk Nahmanof, kış e, ifadesi. Nahmanov dedim, Nahmanov. Evet, tabi de Nahmanov var, <gülüyor> doğru. E, parçanın adı aslında ve bu kıştan bahsediyor. E, işte pop verak alanında bir süperstar aslında, e, Roosevelt, folk verak müzisyeni. E, bir parçasının sadece bir bölümünü tercüme edelim. Hatı öllünen en soğuk kış 1709'daydı. Neptün attı boyunca Fransa kıyısında deniz donup kaldı. Silinip gitti kayıp şehir Danvic'in sahile. Hmm. Derler ki eğer dinlerseniz hala dalgaların altında çalan kilise çanlarını duyabilirsiniz. Ne kadar etkilenmiş. Evet bayağı hani... çünkü bayağı şey yani 1900'lü yılların sonunda yapılan bir arkeolojik araştırmada... ...deniz kıyı şeridinin böyle 3 ya 10 metre altında derinlikte bir yerde... Danwich yerleşkesine ait izlere rastlanıyor. İşte kilise duvarları bir takım başka temel duvarları vesaire... ...Senkaterin Kilisesi varmış. Ve özellikle kıyı şeridinin böyle çok büyük soğuklardan... Fırtınalardan nasıl etkilendiğine dair de açılım var kitapta. Dediğimiz gibi sadece İskoçya'yı değil Avrupa'nın pek çok ülkesini etkilemiş bu 1709 kışı. Böylece şarkıyla birlikte de anmış olduk efendim. Evet, doğayla iyi geçiniyoruz efendim. Parças Geç, oldu mu? Geçinmiyoruz. Geçinmeye çalışıyoruz. lazım en azından. Geçinmiyoruz. <gülüyor> Geçinmiyoruz ama. Evet, geçinelim. Geçinelim. <gülüyor> yani geçinmeyenlere bir karşı duralım. Olarak. Yani <gülüyor> evet, evet. E, evet. Simgeler sözü var. Esat korkmazdı ama orada soğuk başlığı altında yine Çin halk kültüründe yoksulluk simgesiymiş soğuk. Ee, e öyle? Evet. Bir de Çin taoist, taoist gelenekte e, dişil olarak algılanan Yin simgesi. Hmm. ...soğuk bir bilgin diye bir ibare var... ...burada yoksul bir bilgin... ...bir de sahtekar bir... dilenci simgelermiş aynı zamanda... ...soğuk bir bilgin... Hmm. E, i̇fadesi. E, ...ifadesi, evet... Simgeler sözcüğünde bunlar var. Kadın düşmanı sözcük var sende bildiğim Geçelim. kadarıyla. Geçelim, evet, evet. Agnes Michon'un gerçekten adı üstünde bir sözcük. Soğukluk sözcüğünü açıklamış. Tabii hep bunun kadına has bir ifade oluşu da düşündürücü. Yani hiç soğuk erkek yok mu? Hmm. Ya da işte o kadının soğukluğunun sebebi kim? Değil mi efendim? Evet. E, diyerek araya giriyorum. E, i̇ki alıntı yaptım. Kadının soğukluğu ile ilgili pek çok e, cümle ifade var aslında. Can yayınlarından basılmış bu arada kadın düşmanı sözlük. Biri e, Orson Welles'ten geliyor. Hayatta katlanamadığım üç şey var demiş Welles. Fazla sıcak kahve, ılık şampanya ve soğuk kadınlar. Vay be. Ya. Yeah. <gülüyor> Efendim Edmond ve Jules e, Konkur kardeşler de e, Güncelerinde şöyle bir ifade Kullanmışlar e, Bu artık çok taraflılık yani Hani İyi or, Oscar Wells, ha, ha İyi deneyi ediyorsunuz Ya iyice var. iyice evet Orson ki biraz daha şey de kabul edilebilir En kötü ahlaksızlık Soğuk kadınların ahlaksızlığıdır Duyumsamaz kadınlar Aslında birer dişi kurttur Hmm. Bir de böyle kadını canavarlaştıran şey vardı ya, cadılaştıran. İşte e tabii kurtlarla koşan kadınlar orantılı olmuş yani. Kadın düşman hakikaten. Evet, hep <gülüyor> öyle gidiyor zaten bu işler. Yeni şeylerde öğrenmiş olduk bu anlamda. <gülüyor> evet, sözler kullanmayacağız. <Evet>. <gülüyor> <Gülüyor> Yeni bir sözlük var bende sanat sözlüğü bitti değil mi? Bitti bitti. E, Remzi kitabından basılmış Uğur Tan Yeni ile Metin Sözler'in orada biraz teknik ibareler var ama soğuk demircilik diye bir şey var. Hmm. İşte demiri ısıtıp dövmeksizin kesme, delme, bükme, kaynaklama, perçinleme teknikleriyle işleme yöntemlerinin tümüne. Deniyor. E, bu yöntemleri kullanarak çalışan meslek alanına işte soğuk temircilik deniyor. Bir de soğukluk diye bir şey var. Bunu ben ilk defa duyuyorum, duydum. Hamamdaki. İşte, evet. Ben geçen hafta bahsettin değil mi sanki? Evet, evet. İşte Türk hamamında ısıtılmayan bölünmüş. E, gazoz içinden Gazoz içinden <gülüyor> <içilen> demiştin evet. <gülüyor> e, sen pek seviyorsun. Gerçi ben çok severim gazozu da. Gazozu. Ben hamamı zannettim. Seviyorsun. E, yani. Aynı hamamı da severim. Aynı mekana Roma hamamlarında e, frigidaryum denilmiş efendim. Ha, gene evet. Frigider hatta evet. ah rahmetli babacığım anımsadım da ee, Şimdi eskiden tabi bu yabancı dilin başka dillerin telaffuzunun falan da o kadar bilinmediği şimdi sanki herkes çok biliyormuş gibi oldu ama bir buzdolabı markası var. Evet. <gülüyor> Babam hep anlatırdı. Biz ona gençken Frigidair diyorduk diye <gülüyor> <gülüyor> öyle yazıyor ya. Evet yani Frigidaryum evet. Evet efendim deniyormuş ha. Isıtılmayalım <gülüyor> bölüm soğukluk. Evet. Bu muymuş? Bu yeni sözlümcülü güzelmiş ben o zaman bu Hava Nasıl Tarih yazardan e, ufak bir iki paylaşım daha yapayım Yok, şimdi e, kitapta dediğim gibi tarihin akışını değiştiren pek çok soğuk var ama e, iki tanesi de şöyle önemli e, Napolyon'un kaderini neredeyse değiştiren soğuklar olarak görülüyor Hı -hı. E, 1812'de ordular Rusya'ya girdiği zaman eksi seyreden bir e, savaşın içindeler ve o kadar büyük kayıplar verilmiş diyorlar ki yani e, gerçekten Rusya ve Prusya'dan önce soğuk yeniyor Napolyon ordusunu denebilir. Keza 1815 Waterloo'da e, burada da daha çok feci bir yağmur ve çamur var soğukla birlikte. Kar yağmur. değil ama. E, neredeyse o çamur ve yağmurun içine gömülüyor ordu diyebiliriz. E, son anda Prusya ordusu da e, çıkıp kahramanca savaşınca e, hava koşulları e, mahvediyor gerçekten Napolyon'u. Aynı kaderin ikinci kez e, Hitler'de yenilendiğini görüyoruz aslında. Anımsarsın evet, İkinci Dünya Savaşı. soğuk hikayesi, soğuk işte yağmur hikayesi bayağı var tarihte. Bizde evet. de hani kış programında da bahsetmiştik Sarıkamış. Ee, Aa, evet. yaşanan yaşanan vahim olaylar evet. diyelim. İşte ee, böyle gözden çıkarılan yüz binlerce asker savaşmadan donarak ölen böyle bir e, trajediyi de beraberinde getiriyor. Buradan bir sözcüye de yani sürekli mi diyelim, ne diyelim, trajedimi diyelim. Daha böyle direkt ama savaşla bağlantılı gözden çıkarmakla ilgili. Efendim bir iki muhtelif bilgi de verip biraz daha sıcak bir konu olan soğukla ilgili sanatla ilgili birkaç paylaşımda bitireceğiz artık. En soğuk şehir olarak Sibirya'nın bir kenti olan Yakutsk. Hı. Şehri geçiyor. Kuzey Kutup Dairesine çok yakın bir kent bu. E, genelde derece eksi elli lerde. Ay anam. Keremciğim, sen bile üşürsün. E, <gülüyor> ölçüldüğü en soğuk zamanda eksi 71 olmuş efendim. Böyle e, bu şey mi vardı bir de Evliya Çelebi'yi de anmadan e, geçmeyelim. E, tabii Sibirya'dan hemen e, Osmanlı topraklarına indik ama e, vardır ya abartılı bazı anlatımları bir damdan hmm. öbür dama atlarken hmm. havada donan kedi hikayesini soğukla ilgili. <gülüyor> e, bir de iki kutup hemen kutupları anımsadık demiştik iki kutuptan güney kutbu daha soğukmuş. Hmm. E, çünkü güney kutbu bir kıta. Kuzey Kutbu ise daha çok parçalardan oluşan, buzullardan oluşan bir alan. E, yükseltiler daha çok, daha karasal iklim var ve o yüzden daha soğuk. Sevgili dinleyicilerimize Açık Radyo'nun podcastlarını ya da postlarını böyle geriye doğru takip ederlerse ikinci yayın dönemimizde kış programları yapmıştık. Arda arda. Orada programın devamını bulurlar. Sevgili bir dinleyicimiz geçen hafta Twitter'dan Jack London'ı hemen anımsatmış. Ateş Yakma öyküsünü. Gerçekten soğukla Evet, çizgisi de Bire vardı. Tabii, çizgi roman olarak çizgisi da. Çizgisi de Türkçede. Çok çok etkilemişti beni. çizgi romandı. Çok gençken okuduğumda. Ee, sanatla e, tamamlıyoruz. Efendim çok şey var tabii ki ama e, Brügel'den bahsetmemek olmaz. Hatta genç ve yaşlı baba ve oğul Brügeller her ikisi de çok e, sayıda karlı kışlı e, resim yapmışlar. E, hatta Peter Brügel'in The Hunters in the Snow'u çok e, meşhur bir resimdir. Böyle hmm. perspektifiyle ilgili falan da enteresan e, açıklamaları olan e, Twitter sayfamızda kullanacağız. Sonra e, ben Norveçli bir e, ressam tanımış derken kişisel olarak Değil tabii ki resimleriyle karşılaştır. Evet çok çok hoşuma gitmişti. Masası da bir çizimi var. Konut Berksley'in diye birisi, hmm. ee, Norveçli bir ressam ve hep o karın içindeki e, işte savaşlar, e, avcılar, e, işte ayaklarında şimdikinden çok daha tabii ilkel olan kayaklarla giden kişiler şeklinde böyle çok güzel görseller var. Soğukla bitiriyoruz yayın dönemimizi ama. Aramızdaki ilişki sıcak. Evet. Kelimimiz soğuktu. Ee, yeni iyi yayın dönemi sürpriz. Yeni yayın dönemine artık bakacağız. Bakacağız. <gülüyor> Söylemiyoruz ne olduğunu. Sevgiler. iyi haftalar. İyi haftalar. Hoşçakalın.